Bu güzel bahar akşamında herkese merhaba. Daha önce haberini verdiğimiz iklim değişikliği ve doğa ana hakları Dünya Konferansı sona erdi. Konferansa 35.000 kişi katıldı. Toplantıda doğanın haklarını tanıyan ilk evrensel deklarasyon oy birliğiyle kabul edildi. Konferansla birlikte yaklaşık 20 yıl önce Rio'da ortaya atılan sürdürülebilir kalkınma ve koruma kullanma dengesi gibi kavramların altının boş olduğu kabul edilmiş oldu. Konferans gezegenin yaşaması ile ilgili mücadelelerin Asıl olarak toplumsal değişime odaklanması gerektiğini, çevreci teknolojilerin tek başına bir çözüm getirmeyeceğini ortaya koydu. Deklarasyondayken dünyanın kendi başına bir canlı varlık olduğu ilk defa bilim insanları, sivil toplum kuruluşları ve devlet kurumlarının oy birliğiyle kabul edildi. Doğa ananın ancak ne yazık ki yaralı olduğunun ve bu nedenle insanın geleceğinin tehlike altında olduğunun altı ayrıca çizildi. Yani doğa ana Bize yaşam veren bir canlı olarak, dünya olarak karşımızda. Doğanın yaşam haklarını kabul etmeden insan hakları ihlallerinin de son bulunacağı ayrı şekilde burada belirtildi. Konferansta doğanın yaşama ve var olma, saygı duyulma, kendini insan tarafından rahatsız edilmeden var etme, su döngüsünü devam ettirme gibi haklara sahip olduğu kabul edildi. Öte yandan Birleşmiş Milletler altında doğa hakkı ihlallerinden sorumlu olarak bir mahkemenin kurulması gerektiği de ortaya kondu. Dün de bahsettiğimiz Meksika körfezinde geçen hafta yanmaya başlayan ve daha sonra batan petrol platformundan çevreye yayılan ham petrolün kontrollü olarak yakılmasına başlandı. Amerikan Sahil Koruma Yetkilileri kontrollü yakılma işleminin Mississippi Nehri Deltası'nın yaklaşık 48 km doğusunda yerel saatle öğleden sonra başladığını söyledi. Yetkililer denize yayılan ham petrol tabakasının ...Louisiana sahillerine yaklaştığını ve Cuma sabahı bu bölgeyi de etkisi altına alabileceğini işaret etti. Yani doğa Ananın damarlarını açığa çıkarttık, kanını akıtıyoruz bir bakıma. Bir de güzel haber verelim. Avrupa Komisyonu 28 Nisan 2010'da kabul ettiği yeni strateji ile... ...Avrupa Birliği çapında daha temiz ve enerjiyi etkin kullanan elektrikli araçların teşvik edilmesine karar verdi. Euroactiv'in haberine göre... 28 Nisan'da kabul edilen metinde komisyon ısrarla tek ve belirli bir teknolojiyi teşvik etmenin e, iyi olmadığının altını çiziyor ve bu bakımdan da yakıt kullanımında kısıtlamalara gidileceği belirtiliyor. Öte yandan elektrikli motorların potansiyeline dikkat çekiliyor ve elektrikli araç satışlarının 2030'a kadar %20 oranında artmasının beklendiği belirtiliyor. Avrupa Birliği bir süredir elektrikli otomobil pazarına özel bir önem veriyor. Türkiye'de de bu konuda çalışan şirketler oluşmaya başladı. Umut ediyoruz. Temiz enerjiyle çalışan elektrikli arabalar artık Türkiye'de de petrollü arabaların yerine geçecek. Rusya Mayak'ta şimdiye kadar dünyadaki en büyük ikinci nükleer trajedi sayılan fabrika radyoaktif atık faciası şeklinde devam ediyor Rusya Mayak. 1957 yılında Ural Dalı'nda bulunan gizli fabrikadaki patlama müthiş bir radyoaktif kirlenmenin ortaya çıkmasına sebep olmuştu. Yaklaşık 23 bin kilometre kare radyasyondan etkilenmiş ve yarım milyon kişi radyoaktif maddelere maruz kalmıştı. 1957 yılından bahsediyoruz burada ve büyük ihtimalle bütün bu zarar gören insanlar e, hiçbir şekilde yardım almadılar. Bölgeden o dönemde sadece 10 bin kişi tahliye edilebilmiş. Norveç Radyasyon Koruma Kurumu'ndan Perstrang Dünyada radyoaktif kirlenmenin en çok olduğu yer burası dedi. Her şeye rağmen fabrika bugün halen kullanımda ve genişletiliyor hatta. Sadece birkaç yıl önce Rus hükümeti yurt dışından gelecek radyoaktif atıkların Mayak'ta gömülmesine karar vermişti. Mayak nükleer santrali şimdiye kadar Almanya, Finlandiya, Bulgaristan ve Çek Cumhuriyeti'nden gelen 1540 ton radyoaktif sıvıyı depoladı. Gelecekte İsviçre, İspanya, İtalya, Belçika'dan atık almak için de görüşmeler yapıyor Rusya. Rusya Avrupa'nın nükleer çöplüğü olmakla kalmıyor. Bu arada doğa anayı da zehirliyor. Açılan yarayı daha da derinleştiriyor. Çernobil felaketinin 24. yıl dönümünde Türkiye için kıyılarımıza gelen Greenpeace'in bayrak gemisi Rainbow Warrior İzmir'e yarın demirleyecek. Sizler de Türkiye nükleer enerji ile temiz enerjinin önünü tıkamasın ve doğa anaya doğru davransın diyorsanız nükleer.greenpeace.org adresini girin ve nükleyere karşı Rainbow Warrior ile yol alın. Sağlayacak bakalım. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan Mesuna Uygar Özeski.